Evet muhterem hocam hanımefendi evet. kardeşlerimiz tek başına Umre'ye gidebilirler. Yani konu sadece Umre ile haşta yani Aslında seyahat genel manada. Yani sefer mesafesinde olan bir yolculuğa kadının yanında bir onu ima edecek, koruyacak, kollayacak <gülüyor> ona destek olacak bir mahremi olmadan yola çıkması dinen tavsiye edilmez. Hı hı. Yani bu yolculuğun adı Umre de olsa böyle haşta olsa öyle veya bir şehirden bir başka şehire giderken de aynı hassasiyet mutlaka gözetilmelidir. Evet. Ee, Peki, ümre olunca durum ne? Yani işte biz bununla ilgili e, dinin daha doğrusu bu konudaki telkinine baktığımızda acaba kadının e, can ve mal güvenliğini dikkate alarak verildiğini dikkate alıyor ve bunun için eğer gerçekten güvenli bir organizasyon içerisine gidiyor ise e, buna e, tabii ki müştehit imamlarımızın bu konuda fetvaları var, iştihatları var. Bunları kendilerine söylüyoruz. Mesela şafi fıkhında eğer gerçekten e, organizasyon güvenliği ise kadının can ve mal güvenliğini garanti edecekse e, diğer bir grup içerisinde, tek ferden değil de bir cemaat içerisinde, bir grup içerisinde zaten e, Ümre ve Haç organizasyonlarda da genellikle nedir? Bir kafile, Turgur, haliyle, kafile evet. gruplar halinde giderir. Onun için orada bu te temin edilecektir bu tür endişeler. Giderilecektir. Dolayısıyla gidebilir fetvasını veriyoruz. Ama e, şunu da göz ardı etmemek lazım. Din bu konuda Böyle bir daha doğrusu görevi yerine getirilmesini istiyorsa mutlaka çeşitli hikmetler ve sebepler aramak lazım. Evet. Bizler gerçekten kendine güvenen bir fert olarak diyelim. Gerçekten yolculuğun her aşamasında çeşitli sıkıntılar var. Evet. Eğer bu sıkıntılar şehirler arası yolculukta olduğu gibi uluslararası yolculuklarda çok daha katlanarak olduğunu bilmekteyiz. Bunun için... Gerçekten hanım kardeşlerimizin uluslararası bir yolculuğa gidecekleri zaman bu vesileyle bir yakının da beraberinde götürmeleri bir de buna da fırsattır değil yani, mi? Evet. Yani yalnız Teşekkür. gitmemeleri. Bir yakınıyla bir erkek yani mahremi dediğimiz kendisine nikahı düşmeyen eşi olabilir bu. Eşi eş zaten kendi nikahlısıdır. Eşi dışı eşi yoksa yani kardeşi, abisi, dayısı, amcası babası şeklinde bir yakınıyla gitmesi dinin tavsiyesidir. Evet, teşekkür e, Fakat şu uygulamayı da dikkatinize sunmak istiyorum. E, bu dini kuralı Suda Arabistan e, vize vermede de ne yapıyor? Ciddi anlamda uyguluyor. Hele hele genç bayanlara, e, özellikle 45 yaşın altındaki bayanlara diyor ki yanında mahremin yoksa sana vize vermeyiz diyor. E, çok gariptir. E, seyircilerimizin özellikle ıttılarına sunmak istiyorum bunu. E, yakın olmadığı halde grup içerisinde Yaşı da genç olduğu halde birisini bu benim mahremimdir diyerek yalan beyanda bulunarak ne yapıyoruz? Vize almaya çalışıyoruz. Açıkçası bunu kim yapıyorsa yapsın, hangi organizasyon yapıyorsa yapsın. Bu nedir? Yalandır. Yalan dinimizce haramdır. Hele bunu bu yalanı ne adına söylüyoruz biz? Bir, bir ibadet evet, adına, bir ibadet e, yani yolculuğunda yapıyoruz. Bu hatalara düşmememiz lazım. Teşekkür yalan hocam, da dinimizce hocam. haramdır. Peki 45 yaşının üstündeki bayanlara da çok bu şeyi Suudi Arabistan ne yapıyor? Aramıyor, Aramıyor. Genç bayanların özellikle gerçekten bir mahremi olması kendileri için de, ibaretleri için de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz Kemal Hocam.